etsablah Allah oleyet söyleme, onun ailesine, ashabına ve kıyamet Allah yolunda mallarını ve canlarını satan şehirlere. İmdatima, azmuna, Bismillahirrahmanirrahim. 34. Bölüm Fakirlerin Fazileti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bu ümmetin hayırlıları fakirler, cennete en önden girip uzanacak olanlar da zayıflardır. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Benim iki mesleğim vardır. Kim onları severse, gerçekte beni sevmiş olur. Kim onlardan nefret ederse, gerçekte benden nefret etmiş olur. Bu iki meslek fakirlik ve cihattır. Rivayete edildiğine göre Cibril aleyhisselam, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelir ve şöyle der. Ey Muhammed! Allahu Teala sana selam gönderiyor ve şöyle buyuruyor. Şu dağları senin için altına çevirmemi ve nereye gidersen seninle birlikte olmasını ister misin? Bu hal üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir müddet başını önüne eğip bekledi ve sonra şöyle buyurdu. Ey Cibril! Dünya yurdu olmayanların yurdu, malı olmayanların malıdır. Dünya için aklı olmayanlar mal biriktirir. Cibril aleyhisselam şöyle buyurdu. Ey Muhammed! Allah seni sabit bir söz üzerine sebatkar kılmıştır. İsa aleyhisselam yolculuklarından birinde paltosuna bürünmüş uyumakta olan bir adama rastlar. Onu uyanırarak şöyle der. Ey uyan kişi! Kalk Allah'ı zikret. Kişi der ki benden ne istiyorsun? Ben dünyayı onu isteyenlere bıraktım. Bunun üzerine İsa aleyhisselam uyu öyleyse ey dostum der. Musa aleyhisselam da toprak üzerinde uyuyan birine rastlar. Adamın saçı sakalı toz toprak içinde, başının altında bir kelpiç ve üstünde de örtü olarak palto. Bu hal karşısında Musa aleyhisselam şöyle der. Ya Rabbim şu senin kulun dünyada mahvolmuş. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'a şöyle vahyeder. Ey Musa ben bir kuluma yüzümü bütünüyle çevirip baktığım zaman onu tamamen dünyadan alıkoyduğumu bilmez misin? Sahabeden Ebu Rafi radıyallahu anh şöyle nakleder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bir misafir geldi. Evinde misafiri ağırlayacağı bir şey yoktu beni Heyber Yahudilerinden birine göndererek şöyle söylemeni Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senden Recep ayına kadar ödünç ya da para karşılığında un istiyor. Yahudi'ye vardım ve durumu anlattım. Yahudi şöyle dedi, ''Hayır, vallahi bir lehin almadan vermem.'' Bu durumu gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bildirdi. Efendimiz buyurdu ki, Allah'a yemin ederim ki ben gök ehli arasında da emin olarak bilinen biriyim. Yeryüzü ehli arasında emin olarak bilinirim. Eğer onu bana satmış olsaydı yahut ödünç vermiş olsaydı söz verdiğim gibi ona karşılığını verirdim. Şu zırhımı ona götür ona rehin bırak. Ben yanından henüz ayrılmadan... Sakın kendilerini denemek için onlardan bir kesimi faydalandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine gözlerini dikme. Rabbinin nimeti hem daha hayırlı hem de daha süreklidir ayeti kerimesiydi. Bu ayeti kerime çektiği dünyalık sıkıntılara karşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i teselli için gelmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Mü'mine fakirlik Acem kızının yanağındaki tatlı benden daha güzel yakışır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurur. Biriniz sabahleyin kalktığında sıhhat ve afiyeti yerinde, evinde güvende ve o günkü ihtiyacı da yanındaysa sanki o kişi dünyaya bütün içtekilerle sahip olmuş gibidir. Kabul Ahbar şöyle nakleder. Allahu Teala celle celaluhu Musa aleyhisselama şöyle buyurdu. Ey Musa, fakirliğin gelmekte olduğunu gördüğünde, salihlerin yaptığı gibi sen de merhaba, hoş geldin. Ata el-Horasani şöyle der. Peygamberlerden biri sahilde bir balık avlayan birine rastlar ve onun yaptıklarını seyreder. Adam, Bismillah, Allah'ın ismiyle diyerek ağını atar fakat bir şey çıkaramaz. Sonra biraz ilerler, başka bir avcıya rastlar ve onu da seyreder. Bu avcıda, bismi şeytan, şeytanın ismiyle diyerek ağına atar. O kadar çok balık çıkar ki, taşırken balığın çokluğundan dolayı adamın beli kambur olur. Bu durum karşısında, peygamber şöyle der. Ya Rabbi, bunların hikmeti nedir? Biliyorum ki bunların ikisi de senin kudretin dahilinde meydana gelmektedir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu perdeleri kaldırın ve bu iki kulumun katımdaki derecelerini peygamberime gösterin diye melekleri emir verir. Peygamber birinkinin ötekine karşı sahip olduğu dereceleri ve ötekinin zil durumunu görünce ya Rabbi tatmin oldum der. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyur. Cennet bana gösterildi. Cennet ehlinin çoğunluğunun fakirlerden oluştuğunu gördüm. Bana cehennem de gösterildi. Cehennemliklerin çoğunun zenginler ve kadınlar olduğunu gördüm. Hadisin bir rivayeti şöyledir. Cennet bana gösterildi. Cennet ehlinin çoğunluğunun fakirlerden oluştuğunu gördüm. Ben peki zenginler nerede diye sordum. Bana dünya peşinde koşmaları... Onları buraya gelmekten alıkoydu diye cevap verdiler. Diğer bir rivayet ise şöyledir. Bana cehennem de gösterildi. Cehennemliklerin çoğunun zenginler ve kadınlar olduğunu gördü. Bunlar neden bu duruma düştüler diye sordum. Bana onları iki kırmızı yani altın ve zaferan meşgul etti diye cevap verdiler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Müminin dünyada hediyesi fakirliktir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Peygamberler içinde cennete en son girecek olan muhteşem satanatından dolayı Davud aleyhisselamın oğlu Süleyman aleyhisselamdır. Ashabım içinde cennete en son girecek olan da zenginliği sebebiyle Abdurrahman bin Af'dır. Başka bir rivayette Abdurrahman bin Af radiyallahu anh hakkında, onun cennete emekleyerek girdiğini gördüm buyurmuş. Ehl-i hakkındaki diğer bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Allah bir kulu severse ona belalar verir. O kulu daha çok sevdiği takdirde onu çoluk çocuk ve maldan yoksun bırakır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurmuş fakirliğin sana doğru geldiğini gördüğünde, salihlerin yaptığı gibi merhaba, hoş geldin de. Zenginliğin sana yöneldiğini görünce de, işlenmiş bir günahın dünyada verilmiş cezası de. Musa aleyhisselam şöyle der, Ya Rabbi, kulların içinde dostlarının kim olduğunu bana bildir, ben de senin rızan için onları seveyim. Allahu Teala Celle Celaluhu şöyle buyurur, bütün fakirler, bütün fakirler. Fakirler kelimesinin iki defa tekrar edilmesinin sebebi manayı güçlendirmek için olabileceği gibi fakirler içinde fazlasıyla darda olanlar da kast edilmiş olabilir. İsa aleyhisselam şöyle der. Ben yoksulluktan hoşlanıyorum, zenginlikten nefret ediyorum. Zaten İsa aleyhisselam da kendisine en çok ey miskin, fakir diye hitap edilmesinden hoşlanırdı. Rivayete edildiğine göre Arapların ileri gelenleri ve zenginleri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek şöyle dediler. Bizim için ayrı bir gün belirle, onlar yani fakirler için de ayrı bir gün belirle. Onlar yani fakirler kendileri için belirlenen günde gelsinler, o gün biz gelmeyelim. Biz de bizim için belirlenen günde gelelim, o gün onlar yani fakirler gelmesinler. İleri gelenlerle zenginlerin gelmesini istemediği kişiler, bilal Habeşi, Selman-ı Farisi, Süheyb, Ebu Zer, Habbab bin Eret, Ammar bin Yasir ve Ebu Hurere gibi fakirler ve Ashab-ı Sufe'nin fakirlerinden oluşan sahabelerdi. Allah hepsinden razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların bu isteklerini kabul etti. Onların şikayetleri fakir sahabelerinin kokularından duydukları rahatsızlık idi. Çünkü o fakir sahabiler kaba yünden dokunmuş elbise giymekteydi ve bu elbiseler şiddetli sıcaklarda terlemelerine sebep olmakta ve bu ter kokusu da o zenginleri rahatsız etmekteydi. Bu hususu dile getiren zenginler arasında Akra bin Habis et-Temimi, Uyayna bin Hısın el-Fezari, Abbas bin Mirdas es-Sülemi ve daha başka kişiler vardı. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onların durumunu anlayarak tekliflerini kabul etti. Ve fakirlerle kendilerini aynı mecliste bir araya getirmeyeceğini söyledi. Bu mesele üzerine şu ayeti kerime indi. Sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte candan sebat et. Dünya hayatının süsünü isteyerek gözlerini onlardan çevirme. Kalbini bize anmaktan gafil kıldığımız kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme ve ki, hak Rabbinizdendir. Öyleyse dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Bu ayetlerde Rablerine rızasını dileyerek dua edenlerden fakirler, dünya hayatının süsünü isteyenler ve Allah'ın zikrinden kalbi gafil kırılanlardan da zenginler kastedilmekteydi. Yine bir gün Kureş eşrafından biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındayken iken i Ummi Mektum radiyallahu anh girmek için izin istedi. Bu durum Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin canını sıkınca şu ayetleri. Amanın kendisine gelmesinden ötürü yüzünü ekşitti ve arkasını döndü. Rasulü, onun halini sana kim bildirdi? Belki o temizlenecek yahut öğüt alacak da o öğüt ona fayda verecek. Kendini muhtaç görmeyene gelince sen ona yöneliyorsun. Burada yüzünü ekşitip dönen ve kendini muhtaç görmeyen kişi... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunan Kureyş'in eşrafından olan kişi. Temizlenip öğüt almak isteyen de İbnu i Ümmi Mektum radıyallahu anh'tır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kıyamet günü Cenab-ı Hakk'ın huzuruna bir kul getirilir. Dünyada insanlar birbirlerinden nasıl özür diliyorlarsa ona benzer şekilde Cenab-ı Hak o kula şöyle der. İzzetim ve celalim hakkı için, seni dünyadan uzak tutmam, katında seni değersiz gördüğüm için değil, tersine sana verdiğim değer ve hazırladığım fazilet için. Ey kul, şimdi şu insan saflarının arasına çık, onlar arasından benim rızamı kazanmak için seni kim yedirmiş, kim giydirmiş ise elinden tut. Onlar artık seninle birlikte olacaktır. O gün insanlar tere batmış olur. Adam safları yararak gider, kendisini yedirip giydirenleri arar, onları bulur ve birlikte cennete girerler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Fakirlerle tanışıklığınızı arttırın, onlara el uzatın. Çünkü onlar imtiyaz sahibidir. Sahabi i sordu, ey Allah'ın Resulü onların imtiyazı nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kıyamet günü olunca onlara kim size bir öğün yemek yedirdi, bir tas su verdi, kim size bir kat elbise giydirdiyse gidin onları bulun, ellerinden tutun ve birlikte cennete girin denilecek. İşte onların sahip olduğu imtiyaz budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Cennete girdim, önümde bir ayak sesi duydum. Baktım, Bilal'ın ayak sesleriymiş. Cennetin üst derecelerine göz gezdirdim, ümmetimin fakirlerine ve onların evlatlarına ait olduğunu gördüm. Cennetin alt tabakalarına baktım, buralarda zenginlerle az miktarda kadınların bulunduğunu gördüm. Rabbime bunun hikmetini sordum. Rabbim bana kadınların derecesini iki kırmızı, yani altın ile ipek düşürdü. Zenginlere gelince onlar da uzun süren hesaplarla meşgul oldular diye cevap verdi. Sonra sahabilerimi aramaya başladım. Abdurrahman bin Afı göremedim. Bir süre sonra ağlayarak yanıma geldi. Neden bu kadar geride kaldın diye sordum. Ey Allah'ın Resulü sana gelinceye kadar öyle engellerle karşılaştım ki bir daha seni göremeyeceğimi zannetti. Ben neden diye sordum. O malımın hesabını veriyordum dedi. Ey saadet yolcusu şu duruma bak da ibret al. Abdurrahman bin Avf radiyallahu anh ki o İslam'a ilk giren önde gelen sahabilerden hep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bulunmuş ve ayrıca daha hayatındayken cennet ile müjdelenen on sahabiden biri olma şerefini kazanmış yüce bir şahsiyet idi. O aynı zamanda hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle şöyle diyenler müstesnadır diye istisna ettiği zenginlerden olmasına rağmen yine de zenginliğinin bu derece zararını gördü. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir fakirin yanına girdi. Baktı ki evinde hiçbir şey yok. Buyurdular ki eğer bu kişinin nuru yeryüzündekilere dağıtılsa hepsine kâfi gelirdi. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Size cennetin sultanlarını bildireyim mi? Evet bildir ey Allah'ın Resulü. Bütün zayıf, mazlum, üstü başı toz toprak içinde ve eski kimsenin tarafına bakmadığı kimselerdir. Bu kimseler eğer bir konuda Allah adına yemin etseler Allah tarafından mahcup edilmezler. İmran bin Hüseyin radıyallahu anh anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında benim bir değer ve itibarım var. Bir gün bana gelerek buyurdu ki, Ey İmran, bizim katımızda senin bir değer ve itibarın var. Benimle birlikte kızım Fatıma'nın ziyaretine gelir misin? Evet gelirim ey Allah'ın Resulü. Anam babam sana feda olsun dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte kalktık yola koyulduk. Eve varınca durdum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kapıya vurdu ve Esselamu aleykum girebilir miyim dedi. İçeriden buyur gir ey Allah'ın Resulü diye seslendiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanımdaki arkadaşım da girebilir mi diye sorduğunda içerideki yanındaki kimdir ey Allah'ın Resulü diye sordu. Peygamber Efendimiz İmran diye cevap verdi. İçerideki şöyle dedi. Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki üzerinde sadece bir aba var. Peygamber Efendimiz o abayı vücuduna şöyle şöyle yap diye buyurdu. Bu sefer içeriden tarif ettiğin şekilde vücudumu örteyim fakat başımı nasıl örteceğim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem belindeki kuşağını çözerek uzattı ve bununla da başını bağla buyurdu. Bundan sonra girmemize izin verdi, girdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Esselamu aleyküm kızım, nasıl sabahladın diye sordu. Hazreti Fatıma radiyallahu anh'a şöyle cevap verdi. Vallahi sancıyla sabahladım. Yiyecek bir yemeğimin bulunmaması zaten var olan ağrımı bir kat daha artırdı. Açlık bana çok dokundu. Bu hal üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağladı ve buyurdu ki, Ey kızcağız, üzülme. Allah katında benim derecem senden daha yüksek olmasına rağmen... ...vallahi ben de üç gündür ağzıma lokma koyamadım. Eğer Rabbimden dileseydim beni yedirirdi. Fakat ben ahireti dünyaya tercih ettim. Sonra elini kızının omuzuna koyarak şöyle diyor. Müjdeler olsun sana. Sen cennet kadınlarının efendisisin. Hz. Fatıma radiyallahu anh. Fıraun'un karısı Asiye ile Meryem oluyor. Aslında onlar cennet kadınlarının efendileri değil midir diye sorduğunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Asiye kendi devrindeki kadınların cennette efendisi Meryem de kendi devrindeki kadınların efendisidir. Sen ise senin devrinde bulunan kadınların cennette efendisisin. Her üçünüz de cennette köşkler içinde olacaksınız. Orada ne eza ne ağlama ve ne de yorgunluk vardır. Sonra Hz. Fatıma radiyallahu anh'a şöyle dedi. Amcamın oğlunun yani Hz. Ali'nin yoksulluğuna sabret. Kanatkar ol. Vallahi seni hem dünyada önder hem de ahirette önder olan biriyle evlendirdim. Hz. Ali kerremallahu veçe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakleder. İnsanlar fakirleri horladıkları... Dünyayı imar etmeye düşkünlük gösterdikleri ve para biriktirmek üzere birbirlerinin üzerine hücum ettikleri vakit Cenab-ı Hak onlara şu dört belayı musallat eder. Kıtlık, devlet başkanının zulmü, memurların hiyaneti ve düşmanları karşısında korku. Ebu Zer radiyallahu anh şöyle der. İki dirhem sahibinin hesabı veya hesap yerinde bekletilmesi, bir dirhem sahibinden daha zor ve çetin olacaktır. Hazreti Ömer radıyallahu anh halifeyiken, Sa'id bin Amir radıyallahu anha bin dinar gönderir. Fakat Amir eve üzgün ve bitkin olarak döner. Karısı kötü bir durum mu var diye sorar. Amir daha kötü bir şey oldu diye cevap verir. Sonra şöyle devam eder. Bana eski elbiseni getirir. Sonra hanımının getirdiği eski hırkayı birkaç kese haline getirir. Arkasından parayı fakirlere dağıtmak üzere bu kesilere paylaştırır. Sonra namaz kılmaya kalkar, sabaha kadar hem namaz kılar hem de ağlar ve şöyle der. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işitmiştim. Ümmetimin fakirleri zenginlerinden 500 sene evvel cennete girerler. Öyle ki zenginlerden bazıları fakirlerin kalabalığına karışarak cennete girmek ister. Fakat yakalanarak aralarından çıkarılır. Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle der. Şu üç kimse hesaba çekilmeden cennete girer. Gidiği elbisesi yıkamak isteyip de üstüne giyecek başka elbisesi olmayan kimse, ocağı üzerinde iki tencere kaynamayan kimse, içeceğini istediği zaman kendisine hangisini istiyorsun diye sorulmayan kimse. Anlatıldığına göre bir gün fakirin biri gelip Süfyan-ı Sevri radiyallahu anh'ın meclisine katılmak istedi. Süfyan-ı Sevri adama ''Buyur otur.'' Eğer zengin olsaydın seni yakınımı oturtmazdım dedi. Süfyanı Sevri'nin zengin dostları fakirleri gösteri yakın ilgiden ve zenginlere soğuk davranmasından dolayı keşke fakir olsaydık diye hayıflanırlardı. El Müemmel der ki, zenginliğin Süfyanı Sevri'nin meclisinden daha zelil olduğu bir meclis yine fakirliğin onun meclisinden daha izzetli olduğu bir meclis görmedi. Hikmet sahibi bir zat şöyle der. Zavallı insan mı? Fakirlikten korktuğu gibi cehennemden de korksaydı her ikisinden de kurtulurdu. Yine zenginliği istediği gibi cenneti arzulasaydı her ikisini de elde ederdi. Eğer dış görünüşüyle insanlardan korkup çekindiği kadar iç alemiyle Allahu Teala'dan korksaydı hem dünyada hem de ahirette mesudu. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh şöyle der. İnsanlara zenginliğinden dolayı hürmet edip fakirliği sebebiyle horlayan kişi melumdur. Lokman aleyhisselam oğluna şöyle der. Sakın kimseyi elbisesi eski diye hor görme. Senin de onun da Rabbi birdir. Yahya bin Muaz radıyallahu anh şöyle der. Fakirleri sevmek peygamberlerin ahlakındandır. Meclislerde onlara yer vermek de salih kişilerin adetindendir. Onlar ile sohbetten kaçınmak münafık alametlerindendir. Eski mukaddes kitaplarda geçtiğine göre Cenab-ı Hak Celle Celaluhu peygamberlerden birine şöyle vahyeder. Beni kızdırarak gözümden düşmekten sakın. O takdirde dünyayı sana musallat ederim. Dünyalıklar sana saanak gibi gelir. Hz. Ayşe radıyallahu anh'a bir gün içerisinde kendisine Muaviye radıyallahu anh, i̇bn Amir ve başkalarının gönderdiği 500 dirhemi dağıtırdı. Halbuki üzerindeki elbisesi yamalıydı. Oruçlu olduğu ve iftar edecek bir şeyi bulunmadığı için hizmetçi cariyesi kendisine bir dirhem ver de iftar etmen için sana biraz et alayım dediğinde ona eğer daha önce söylemiş olsaydın sana para ayırıp verirdim diye cevap vermişti. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine şöyle tavsiyede bulunmuştu. Eğer bana kavuşmak istiyorsan fakirler gibi yaşa ve zenginlerle birlikte bulunmaktan sakın. Sırtındaki elbiseyi de yamayıp giymeden eskidi diye çıkarıp atma. Adamın biri İbrahim bin Etem radiyallahu anh'a getirip on bin dirhem verir. Fakat İbrahim bin Etem kabul etmek istemez. Kabul etmesi için adam ısrar eder. Bunun üzerine İbrahim bin Ethem şöyle der. On bin dirhem yüzünden ismimi Fakirler Divanı'ndan sildirmemi mi istiyorsun? Hayır, bunu asla yapamam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allahu Teala'nın İslam dinini nasip ettiği ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak bir hayat yaşamasına rağmen buna kanaat eden kişiye müjdeler olsun. Yine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ey fakirler! Sizin için takdir ettiği şey için Allahu Teala'ya kalpten hoşnutluk besleyin ki fakirliğinizin sevabını elde edesiniz. Aksi takdirde fakirliğiniz sebebiyle sevap elde edemezsiniz. Birinci hadisi şerifte kanaat dile getirilirken ikincisinde Allah'ın takdirine rıza gösterilmesi ifade ediliyor. Bu iki hadiste ana fikir olarak haris olan fakirin bulunduğu fakirlik sebebiyle sevap kazanamayacağını beyan ediyor. Fakat konuyu ileride tahkik ettiğimizde görülecektir ki her fakir durumuna belli derecede sevap elde edebilmektedir. Burada söz konusu edilen hoşnutsuzluk rıza göstermeme ile Cenab-ı Hakk'ın Kulu, dünyevi servetlerden uzak tutması fiilinden hoşnutsuzluk kastedilmiş olabilir. Zira nice mal ve servet peşinde koşanlar vardır ki, onlar yoksullukları sebebiyle Allah'a isyan etmeyi veya kendisi için takdir edileni çirkin görmeyi kalplerinden geçirmezler. İşte fakirlerin sevabı kaybetmelerine sebep olan hoşnutsuzluk bu tür hoşnutsuzluklardır. Ömer bin Hattab Rasulullah anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Her şeyin bir anahtarı vardır. Cennetin anahtarı da hallerine sabreden yoksulları ve fakirleri sevmektir. Onlar kıyamet gününde Cenab-ı Hakk'ın meclisine yakın kimselerdir. Hz. Ali kerremallahu ve çede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Allah katında en sevimli kul rızkına kanaat eden ve bundan dolayı Allahu Teala'dan hoşnut olan kişidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah'ım, Muhammed neslinin rızkını zorunlu ihtiyaçlarına yetecek kadar kıl. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kıyamet günü zengin fakir herkes Keşke dünyadaki nasibim zaruri ihtiyaçlarıma yetecek kadar olsaydı diye temennide bulunur. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu İsmail Aleyhisselam'a şöyle vahyeder. Beni kalbi kırık kullarımın yanında ara. İsmail Aleyhisselam sorar. Kalbi kırık kullar kimlerdir? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu cevap bulur: Hallerine sabreden fakirler. Yine Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Halinden hoşnut olduğu takdirde fakirden daha üstün kimse yoktur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kıyamet günü Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Benim seçkin kullarım nerede? Melekler sorar. Ey Rabbimiz senin seçkin kulların kimlerdir? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu cevap buyurur. Verdiğime kanaat eden ve takdirime rıza gösteren Müslüman fakirlerdir. Onları cennete sokun. Bu emir üzerine cennete girerler. İnsanlar hesap vermek için sağa sola koşuşurken onlar cennette yiyip içmekle meşgul olurlar. Bu müjdeler ve mükafatlar verilene kanaat eden ve rıza gösteren fakirler içindir. Bir de elindekine bile rağbet etmeyen ve bunlardan el etek çeken fakirler yani zahitler vardır. Onların üstünlüklerini de inşallah ileride inceleyeceğiz. Rıza ve kanaat hakkında pek çok eser ve menkıbeler vardır. Kanaatın zıddının tamahkarlık olduğunu herkes bilir. Bu manada Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle der. Tamahkar fakir, tok gözlü ise zengindir. Zira insanların elindekinden ümidini kesen ve elindekine kanaat eden kimse başkasına muhtaç olmaktan kurtulur. i̇bn Mesud radıyallahu anh şöyle der. Mutlaka her gün arşın altında bir melek insanlara şöyle seslenir. Ey insanoğlu ihtiyaçlarını yeterli azman azmana sebep olan çok maldan senin için daha hayırlıdır. Ebu Derda radiyallahu anh şöyle der. Her insanın durumuna göre aklında bir derece noksanlık vardır. Çünkü fazladan bir dünyalık elde ettiğinde hemen sevinip neşelenmeye başlar. Halbuki günler ve geceler akıp gitmekte ömrünü törpüleyip bitirmektedir. O ise bundan bir üzüntü duymamaktadır. Ey insanoğlu yazıklar olsun sana. Azalan ömre artan malın ne faydası olur ki? Ehli hikmetten birine sorarlar zenginlik nedir? Der ki az istemek, yeterli olana rıza göstermek. Anlatıldığına göre İbrahim bin Ethem anh Horasan'ın ileri gelen zenginlerinden idi. Köşkünün balkonundan dışarıyı seyrederken sarayın avlusunda bulunan biri gözüne inişir. Adam elinde bulunan pideyi yemektedir. Pideyi yedikten sonra uykuya dalar. İbrahim bin Ethem hizmetçilerinden birini adama gönderir ve uyanınca yanına getirmesini söyler. Adam uykudan uyanınca hizmetçi adamı efendisinin yanına getirir. Sonra İbrahim bin Ethem ile adam arasında şu konuşma geçer. Ey kişi pideyi yediğinde aç mıydın? Evet. Yiyince doydun mu? Evet iyice doydum. Peki rahat uyudun mu? Evet. Bu hal üzerine İbrahim bin Ethem nefsine şöyle der. Nefis bu kadarıyla yetiniyorsa ben dünyayı ne yapayım? Amir bin Abdülkays baklayı tuza batırıp yerken yanına bir adam gelerek şöyle der. Ey Allah'ın kulu dünyadan bu kadarlık paya razı mısın? Amir bin Abdülkays şöyle der. Sana bundan daha kötüsüne rıza gösterenleri bildireyim mi? Adam kimdir onlar diye sorar. Der ki: Ahirete karşılık dünyaya razı olanlar. Muhammed bin Vazi radıyallahu anh çantasından kuru ekmeği çıkarır, su ile ıslatır, tuz ile yer ve şöyle derdi: Bu kadar dünyalığa razı olan kişi kimseye muhtaç olmaz. Hasan Basri radıyallahu anh şöyle der: Cenab-ı Hak yemin ederek söz verdiği halde ona inanmayanlara Allah lanet etsin. Sonra şu ayeti okur. Semada da rızkınız ve size vaat edilen başka şeyler vardır. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki bu vaat sizin konuşmanız gibi kesin ve gerçektir. Sizin birbirinizle konuşmanız nasıl gerçekse bu da öyle gerçektir. Buna kendi sözünüz gibi güvenebilirsiniz. Ebu Zer radiyallahu anh bir gün insanlar arasında otururken hanımı çıkıp gelir ve kendisine şöyle der. Sen bu insanların arasında ne oturuyorsun? Vallahi evde ne bir lokma yiyecek ne de bir damla içecek var. Ebu Zer radiyallahu anh der ki Behi hey kadın önümüzde öyle sarp bir geçit var ki ondan ancak hallerini gizleyenler kurtulabilir. Bu sözler üzerine hanımı halini rıza gösterir ve dönüp gider. Zünnunu Misri radıyallahu anh şöyle der. İnsanlardan küfre en yakın olanı fakir olup da sabırsız olandır. Ehli hikmetten birine sorarlar. Halin neden ibarettir? Der ki dışa karşı güzel görünmek, içeride iktisat üzere olmak ve insanların elindekilerden... Ümidi kesmek. Riva'yet ediline göre eski semavi kitaplardan birinde Cenab-ı Hak şöyle buyurur: "Ey Adem ol, dünyanın tamamı senin olsa da gerçekte senin olanı zaruri ihtiyaçlarını giderdiğin kadarıdır. Öyleyse ben senin zaruri ihtiyaçlarını sana verip kalan dünya varlıklarının hesabını başkalarının omuzuna yüklemekle sana ihsanda bulunmuş oluyorum." Kanaat hakkında şair şöyle der. Allah'a yalvar, insanlara el açma sakın. Kanaatkar ol, zira izzet kanaattedir. Akrabe ve hısımlarına bel bağlama. Zenginlik insanlara bel bağlamamaktır. Yine kanaat hakkında diğer bir şair şöyle der. Ey mal biriktiren ve başkasına bir şey vermeyin. Zaman içinde ihtiyaç kapılarını kapayayım diyen ve tefekkür eden acaba ölüm bana hangi halde gelecek? Bir sabah baskınıyla mı yoksa gece mi kapıyı çalacak? Mal biriktirdin söyle bana ey mal biriktiren kişi bir gün ayrılmak için mi biriktirdin bunca serveti? Yanındaki birikmiş mal bil ki sadece varislerin için malından infak ettiğin kadarı ancak olur senin için. Ne bahtiyar da şu genç ki kesin olarak inanır. Rızıkları taksim eden elbet benim rızkımı da verir. Onun şerefi dokunulmazdır, hiç kirlenmez. Yüzü aktır hep, asla yıpranıp kararmaz. Bir defa kanaat deryasına dalarsa kişi, hiçbir zaman kötü gitmez onun işi.